Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle tamamen kurudu. Nilüfer çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren 1,47 kilometrekarelik baraj son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme su kaynağı olan ve 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviyenin %27'ye gerilediği haberi var. Kuraklık nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı. Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı %43'tü. Yani şu anda 27. Nilüfer Barajı'nda ise %24 seviyesindeydi. Şu anda %0. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Hatay Kültürel Mirası'nın koruma bilimsel danışman kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Ersoy, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından geçen hafta kentte tarihi ve kültürel yapılarla ilgili inceleme gerçekleştirdiğinin bilgisini verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bakanlık 11 ildeki kültür varlıklarının hasarlarının tespitine ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 502 kişilik ekibimiz tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda vakıflar genel müdürlüğümüze bağlı 38 ekip ve 77 kişiden oluşan ayrı bir ekibimizde vakıf malları ile ilgili tespitlerde bulunmaya devam ediyorlar dedi. Saha çalışmaları kapsamında tek kamuya ya da özel olduğuna bakılmaksızın tüm tescilli kültür varlıklarının diğer yapılardan ayrılmasının sağlanacağı koruma levhalarının takıldığını belirten Ersoy ulaşım sağlanabilen yerlerde ise koruma bantlarının çekildiğini ekledi. Destek verecek üniversitelerin de davet edileceğini söyleyen Ersoy, her üniversiteye yetkin olduğu konularda eğer gönüllü olarak çalışmak istiyorlarsa onlara da çalışma ortamlarını yaratmak istiyoruz diye konuştu. Kurtarılabilecek kültür varlıkları üzerinde çalışma yapılacağını belirten Bakan Ersoy, çok sayıda yapı hasar gördü yıkıldı. Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı şekilde afet bölgesi kazı başkanlığı oluşturuyoruz. Bu başkanlık ve ekipleri bu işte uzman olanlarla konuşulacak. Yıkılmış olan tescilli varlıkların enkazlarının içinden kurtulabilecek değerli kültür varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 Baraj ve Gölet'in Devlet Su İşleri, (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün alandaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik bir ekip tarafından ivedilikle incelendiğini aktardı. Sosyal medyadaki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisinin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddialar üzerine bakanlık yaptığı yazılı açıklamada deprem sonrasında gölete ilişkin tehlike arz eden veya çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmadığını kaydetti. Açıklamada şöyle dendi. Sosyal medyada bir takım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi kontrol edildi. 11 Şubat'ta DSE'yi Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet Erkenek Göleti ve Sulama Tesisinde Gölet Gövdesi, Doru savak Yapısı, Kret ve Vana Odası'nda incelemelerde bulunmuş olup tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etti. Gölette Aralık 2022'de su tutulmaya başlanmış olup tesis henüz sulamaya açılmamıştır. Bu seviyesi Hali hazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti'nde çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmamakta. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletler rutin ve olarak ve de titizlikle incelenmekte dendi. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre İstanbul'daki birçok çevre örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Doğa Savunmaları Ataşehir'deki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Deprem toplanma alanıma dokunma başlıklı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklama Göktürk Yeşil Kalsın girişimi sözcüsü Gülseren Onanç tarafından okundu. Onanç açıklamada 1999 depremi sonrası Akut ve Valilik işbirliği İstanbul'da binlerce toplanma ve 470 barınma alanı belirlenmiş kentin her yeri afet müdahale konteynerlarıyla donatılmıştı. Bugün ise 470 barınma alanından geriye sadece 77 tane kaldı. 393 barınma alanında bugün alışveriş merkezi, otel ve rezidanslar yükseliyor ifadelerini kullandı. İstanbul'un deprem, toplanma ve barınma alanı ihtiyacı olduğunu belirten Onanç, kent içinde mezarlıklar dışında yeşil alan kalmayınca küçücük parkların yanı sıra viyadük altı, gökdelen avlusu, benzin istasyonu önü gibi çok riskli yerler toplanma alanı olarak gösteriliyor kaybedecek bir metrekare yeşil alana tahammülümüz yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrı yaptı açıklamada. İstanbul kent ve doğa savunucuları olarak sizi bakanlığınızın görev ve sorumluluklarını yerine getirerek deprem toplanma ve barınma alanlarındaki talan projelerini derhal durdurmaya, ormanlardaki tahribata son vermeye davet ediyoruz. Aksi takdirde Büyük İstanbul depreminindeki kayıpların bir numaralı sorumlusuz siz olacaksınız dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.